Oynayanlar, Ali Ulvi Kurucu, Nüvit Candaner, Ertuğrul, Ümit Dolu, Çocuk, Onur Kırış 97. Bölüm Said Şamil Bey 2. Cihan Harbi sırasında Polonya'da Varşova'daymış. Almanlar Polonya'ya girdikten sonra İstanbul'a dönmüş. Şöyle anlatırdı... Almanların Varşova'ya girdikleri gün ben Varşovadaki Japon elçiliğindeydim. Japon sefiriyle bir görüşmemiz vardı. Benden Sovyet işgali altındaki Türk illeri mahkum milletler hakkında bir rapor istemişti. Onu hazırlayıp götürmüştüm. Almanlarla birlikte Japonlar da Rusya ve müttefiklerine karşı savaşa girmişlerdi. Harbi kazanırlarsa Orta Asya'ya dair bir takım fikirleri olduğu anlaşılıyordu. Ben onun yanındayken Varşova'nın teslim olduğu haberi geldi. Said Bey, Almanların o kadar teşkilatçı, çalışkan, teknikçe ileri ve savaşçı bir millet olmalarına rağmen idareci olmadıklarını, insan idaresinden ve siyasetten anlamadıklarını hayret ederek anlatırdı. Rus çepesinden esir aldıkları ve komünist idaresinden bezmiş insanları hoşça tutup kazanmak varken, onları teslim olduklarına pişman ve kendilerine düşman ettiklerini şöyle anlatmıştı. Stalin gibi bir kasabın zulmü altında Rus olmayan halklar gibi Ruslar da bezmişti. Alman orduları 1942'de Ukrayna ortalarına gelince büyük vaatlerde bulundular. Hürriyet vereceğiz. Dininiz, diliniz, örf ve adetlerinizde serbest olacaksınız dediler. Hep bu sözlerinde durmadılar. İlk Alman hücumunda Rus ordusundan 3 milyon kişi esir düştü. Almanlar iyi muamele edip bunların gönüllerini kazanacaklarına tel örgüler içini hapsettiler. Esir muamelesi yaptılar. Bunlar bitlendi tipoya yakalandı. Perişan hallerini gizlice Rusya'daki yakınlarına bildirip sonuna kadar savaşmalarını tavsiye ettiler. Düşmanı güçlendirdiler. Yazık olmuş. Bu hatanın yapılmasında farklı oyunlar söz konusu olamaz mı? Türk topluluklarından pek çok insan harbin sonunda Rusların elinden istiklallerini alacakları ümidiyle Almanlara yardım etti. Hatta Alman ordusuna katıldı. Fakat Almanlar bunları da hoş tutup gereği gibi değerlendiremedi. Hata kimdeydi? Hitler emrindeki çok kıymetli generallerin tavsiyesini dinlemiyor, başına buyruk hareket ediyordu. Bir Alman diplomattan dinledim. Diyordu ki, Mareşal von Reichstadt, Hitler'e Rusların Amerika ve İngiltere'yi yeni bir cephe açmaları için sıkıştırdığını, bu cephenin Manş denizinden açılacağını, Normandiya'ya bir çıkarma yapılacağını söyledi. Çok sarp ve müdafaya müsait olan bu kıyıları iyice tahkim edip, Müttefikleri karaya çıkarmamak gerektiğini tavsiye etti. Denizden uğraşıp uğraşıp, yeyse kapılırlar çıkamazlar dedi. Fakat Hitler bunu kabul etmedi. Savaşı karada kabul ederek hepsini kılıçtan geçireceklerini söyledi. Müttefikler 11 bin tayyare ve on binlerce büyük küçük gemiyle çıkarma yaptı. Sonuç malum. Böyle durumlarda insanlar kendilerini bir şey zannediyorlar galiba. Hitler'in bir başka hatası daha. Rusya işlerine giren Alman ordularının başındaki general Hitler'e yazıyor. İstihbaratımıza göre her Rus askerinin bir kürkü var. Şiddetli kış geliyor. Burada kürk hayati bir mesele. Aman kış bastırmadan bize kürk gönderin. Hitler diyor ki, ordumuz Moskova, Leningrad ve Stalingrad'ı alacak. Kışı bu şehirlerde geçirecekler. O günlerde Almanlar günde bin tayyareyle bu şehirleri vuruyordu. Fakat şehirlere giremediler. ...ve 300 bin Alman genci soğuktan dondu. Sarıkamış'taki gibi. Orada da Alman komutanlar vardı. 2 ayında Hitler Stalingrad cephesine gelmiş... ...General yine Kürk meselesini açınca şöyle demiş. Tesip ederim General. Ben sizden şehirlerin teslim alacağı müjdesini beklerken... ...siz benden Kürk istiyorsunuz. Maalesef her milletin tarihinde başına bela olmuş böyle deliler vardır.'' 1967 yılında Mısır, Suriye ile İsrail Harbi olurken Said Şamil Bey çok üzgün ve telaşlıydı. Rusça dahil 3-4 lisandan radyo haberlerini dinliyor, sabaha kadar uyumuyordu. Sait Bey amca çok yorgun ve üzgün görünüyorsunuz. Uyuyamadınız mı? Mısır askeri harp etmeye alışık değildir. Eğer işe Amerika, İngiltere, Fransa gibi devletlerin Erkan harpleri karışmışsa Mısır bu işlerin içinden nasıl çıkabilir? Başında büyüklük hastası Cemal Abdünnasır var. Adam imparator olmak istiyor. Kendi milletini nutuklarıyla uyutup aldattığı gibi bütün dünyayı da aldatacağını zannediyor. Akıllıysan bu harbe girmez. O günlerde Utan diye Birleşmiş Milletler Teşkilatının Genel Sekreteri vardı. Cemal Abdunnasır'ın talebi üzerine Kahire'ye gelmiş. Sait Bey hadiseyi şöyle anlatmıştı. Cemal Abdunnasır Birleşmiş Milletler askerlerinin İlahat limanından çekilmesini istemiş. Utant ciddi olarak şaşırmış ve sormuş. Bu kuvvetlerin ilattan çekilmesi demek Herbe razıyım. Harp istiyorum demektir. İşin ciddiyetinin farkında mısınız? Yoksa bu talebiniz siyasi bir manevra mı? Cevabı bizzat sizden öğrenmek istiyorum. Ehleme sehlen lil harp. Savaş hoş geldi. Sefa geldi. Merhaba Savaş. Şaşkınlıkla kahvemi bir yodumda içiverdim. Ağzım boğazım yandı. Ağzım boğazım... Mahvolmuştu. Günlerce perişan oldum. Yemek yemedim. Düşünün. Elin gavuru harbin Mısır'a getireceği korkunç neticeyi tahmin ettiği için... ...sıcak kahveyi yutup ağzını boğazını yakacak kadar dehşete düşüyor da... ...Abdül kendi milletine vereceği zarardan haberi yok. Bu kararla kimi karşısına almış oluyor? Savaşacağı ülke bir avuç İsrail değil mi? Çok kimse bu yüzden yanılıyor. Bir avuç İsrail zannediyor. Oysa karşısına aldığı güç... Amerika'nın teyit ettiği, İngiltere'nin varlığını garantilediği, bütün mason aleminin karargahı olan bir İsrail. Ve adam fütuhsuzca, ehlenme sehlenil harp diyor. Abdülnasır o günlerde bir heyecan fırtınası halinde, Arap aleminin yüzde doksanını kendisine bağlamış arkasından sürüklüyordu. Nutuk, nutuk, nutuk, slogan, slogan, slogan. Büyük Büyük heyecan. Gençlik Abdülnasır'ın aşığı, kara sevdalısı, delisiydi. Onlara özledikleri parlak lafları söylüyor, akıllarını başlarından alıyordu. Akıllar neden uyanamıyor acaba? 1980'li yıllarda Libya'da Kaddafi sahneye çıktı. Türkiye'den gelen bazı gençler Sayit Bey'e onun hakkındaki fikrini sorarlardı. Onlara şöyle derdi. Bu sualden maksadınız herhalde Kaddafi'nin İslam'a hizmet edip etmeyeceğini öğrenmektir. Kendisiyle görüşmedim ama konuşmalarından ve yaptıklarından edindiğim kanaate göre ben onun aklından şüpheliyim. Aklından şüphe edilen adamdan fayda mı beklenip zarar mı? Ona da siz karar verin. Said Bey amca bir de Saddam Hüseyin'in Müslümanlara verdiği zararı görebilseydi bilmem ne derdi. Manevi zarar bir yana, verdiği maddi zarar 500 milyar dolar. Bu parayla bütün İslam ülkelerinde sulanmamış bir karış toprak kalmazdı. Bugün Mısır'ın onda yedisi, Sudan'ın onda dokuzu... ...Anadolu'nun şu kadarı maddi imkansızlık yüzünden sulanamıyor. Sayit Bey bunları anlatırdı ve derdi ki... Cemal Nasır, bu 1967 harbinden önce Amerika ile bozuşmuştu. Amerika da onu gözden çıkarmıştı. Nasır Mısır'da Aslan'a Seddülül Ali dedikleri büyük bir baraj yaptırmak istemişti. Bunu önce Amerikalılara teklif etti. Fakat onlar Penni değildir veya Mısır borcunu ödeyemez diye bir sebeple bu barajı yapmayı kabul etmediler. E bu durumda ne oldu? Bunun üzerine Abdünnasır Rusya'ya yanaştı. Onlar da bu vasıtayla Arap alemine sızabileceklerini düşünerek işi kabul etti. Ondan sonra Abdünnasır hem silahlarını Rusya'dan aldı hem de eğitici personel olarak Rus subaylarından istifade etmeye başladı. Bu tutumu Mısır'ın işte o büyük darbeyi yemesine sebep oldu. Bu sırada Suudiler ne yapıyordu? Suud Meliki Faysal o sırada Belçika'da bulunuyormuş. Gerek o ve gerekse Rusya'nın Kahire Büyükelçisi aldıkları istihbarata dayanarak 5 Haziran gecesi İsrail'in saldıracağı haberini Abdünnasır'a bildirmişler. Buna rağmen Mısır ordusu gafil yakalanmıştır. Mısır ordusunun başında uyuşturucu kullandığı herkesçe bilinen bir general bulunuyordu. Eh uyuşturucu alan tabiatıyla uyuşuk olur. Evet. İsrail uçakları Mısır radarlarına yakalanmamak için Akdeniz'in üzerinden denize değecek gibi alçaktan uçarak İskenderiye açıklarına kadar gitmiş, kendilerini doğudan bekleyen Mısırlara kuzeyden saldırı vermişti. Mısır tayyareleri hava alanlarında imha edildikten sonra da Sina'daki Mısır ordusu bombalanmıştı. Sina bozgununda Mısır binlerce şehit vermişti. Dağası vardı. Kullanılmamış bin tankını ve on bin askerini de esir bırakmıştır. Bu küçük bir rakam değildir. Bütün Müslümanları bu hadise acı içinde burkmuş, Haçlılar ve İsrail pek sevinmişti. Ve şu an Pilistin'de yaşanan bütün acılar bu mağlubiyetin sonucudur. Said Şamil Bey bütün bu olayları teferruatıyla takip eder ve bize açıklardı. Bütün hayatını Müslümanlara hizmet etmeye vakfetmişti. Pek çok şeyi önceden kestirerek ikazlarda bulundu ama kimseye söz dinletemedi. Bu hal onun üzüntüsünü daha da arttırıyordu. Filistin davasıyla da yakından ilgileniyormuş. Said Çamil Bey İslam ve Türk dünyasının bütün meseleleri gibi Filistin davasını da yakından takip ediyordu. Bu konuda yapılan resmi veya hususi toplantılara ziyaretlere katılırdı. Ziyaretler denilince niye anlamamız gerekiyor? Filistinlileri o çok kötü şartlarda yaşadıkları kamplarında defalarca ziyaret etmişti. İntibalarını şöyle anlatırdı. Araplar Filistin faciasını unutturmamak için özellikle Kudüs'te arada bir Müslümanlar arası toplantılar yapıyor, ben de bu davetlere icabet ediyordum. Ve bu vesileyle kampları görüyordum. Buralarda yaşayan 1 milyon biçare mülteci, göçeve Arapların çöllerde kullandığı kıl çadırlara sığınıyorlardı. Sıcağa karşı yapılan bu çadırlar, kışın soğukta insanları perişan ediyordu. Arap hükümetleri, bu muhacirlerin iyaşe ve siyanet yükünü sırtlarından attıklarından dolayı adeta seviniyorlardı. Buna karşılık güya insani duygularla Birleşmiş Milletler çatısı altında bu işe talip olanlar siyanete değil, düpedüz ihanete vesile oluyorlardı. Yahudilere karşı tavır da aynı mıydı? İşgalci Yahudileri koruma işini İngilizlerden Amerika üzerine aldı. Amerikan Yahudilerinin idaresinde bulunan komite ve kuruluşların bütün vazifesi Filistin mültecilerini alabildiğine perişan bir halde tutmaktı. Böyle darmadağın perişan bir hale getirilmiş insanların işgale uğramış topraklarını kurtarması düşünülebilir mi? Belki bu vesileyle Filistinliler kontrol edilmiş oluyordu. Bu canlı ve acılı topluluğu zaman içinde bulundukları yerde ezip çürütmek istiyorlardı. Diğer taraftan da bu perişan insanlara yardım edebilecek devletleri devamlı askeri darbeler ve iç çalkantılarla meşgul edip bunaltarak Filistinlilerle ilgilenecek hale gelmelerine mani oluyorlardı. İşin içinde iş var desenize. Bu kamplarda insanın içini sızlatan manzara o kıl çadırlardaki çocuklardı. Muhtelif yaşta ve boyda çıplak denecek bir halde koşuşup oynayan bu yavruların bizleri görünce ürküp kaçmaları, o kıl çadırlara sığınmaları, az sonra tecessüs saikasıyla çadırdaki deliklerden başlarını çıkarıp masum masum bize bakmaları hala gözümün önünden gitmez. Bu çocuklar herkese düşman olmaz mı? Mutlak bir ihmale uğrayan bu nesil haklı olarak bütün insanlığa karşı hudusuz bir kin ve nefrete doluydu. Bunlara ne taraftan bakılırsa bakılsın, gözlerinde herkese karşı intikamcı bir ifade okunurdu. 97. bölümün sonu Yarın aynı saatte tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Burç Prodüksiyon